Editör Seval Şahin. Erendiz Atasu anlatıyor. Bir yazarın çifte bilinci. Merhabalar. Tesadüf o sırada zaten yaz yavrunu okuyordum. Onun için yaz yavrundan bir cümle seçmek açıkçası kolayma geldi. Cümle şu. Sanki o anda yaptığı ve söylediği şeylerden başka, kendi içinde daha mühim, hayatını daha derinden kavrayan bir düşüncenin peşindeymiş, çok ayrı ve yalnız kendine mahsus bir başka zamanı yaşıyormuş gibiydi. Şimdi hikayenin ben anlatıcısı, yağmur altında, bahçesinde bulduğu, tanımadığı kadına dair, ...gözlemini, izlenimini dile getiriyor bu cümlede. Ama bana öyle geliyor ki bu e, pınarın tam da kendini ifade eden bir cümle. Sanki bu bir yazar psikolojisi. Bu da okur, okur okumaz bu cümleyle ben özdeşleştim. Şimdi herkesin e, zihninin böyle işlemesi e, bence mümkün değil... E, gerekli de değil belki de biraz marazi bir şey bu o da çok mümkün fakat bu bir yazar hissiyatı gibi geliyor bana ya da bir kısım yazarın e, zihin işleyişi gibi geliyor ya da zihni böyle işleyen insanlar e, elinde olmadan yazıyorlar yazmadan duramıyorlar gibi geliyor bu şöyle şimdi bir olay oluyor önemli bir olay diyelim e, bu olaya ben katılıyorum Olayın içerisinde bir e, rolüm var, bir e, dikkat serf ediyorum, olayı yaşıyorum. Güzel. Ama sanki zihnimin içerisinde bir başka merkez var. O da sade olayı değil, benim bu olayı nasıl yaşadığımı, bundan nasıl izlenimler aldığımı, niçin böyle izlenimler aldığımı tık tık tık tık, tık, tık bir bilgisayar gibi sanki kaydediyor. Şimdi e, kendi e, kafa çalışmamı bu şekilde e, net ifade edemezdim. Bu cümleyi daha önce de okumuştum tabii. Gençliğimde o kadar dikkat etmemişim. Şimdi cümle beni çarptı. Ve burada sanki kendimi buldum. Böyle e, bir yandan yaşıyorsunuz. Ben buna çifte bilinç diyorum. Bir yandan yaşıyorsunuz. Olaya katılıyorsunuz. Bir yandan da ve kaydediyorsunuz. Ve o kayıt size çok özel. Onun özel olduğunu, kendinize ait olduğunu, kendi içsel yaşantınıza ait olduğunu da biliyorsunuz. Ve tuhaf bir şekilde, ben merkezci bir şekilde, narsist bir şekilde, o kendinize özel olan kısmını daha önemsiyorsunuz. Ee, burada ben anlatıcı, anlattığı kişiye dair bu cümleyi söylüyor. Anlattığı kişi, yani yağmur altında bulduğu o kadın... Tam olarak buna uyabilir. uymayabilir. Bu yazarın izlenimi de olabilir. Ama bence burada ben anlatıcı ve onun arkasında Tanpınar aslında kendi yapısına dair bize bir ipucu veriyor. Huzurda her şeyi biz e, Mümtaz'ın gözünden, onun algılayışından, onun sezişlerinden süzülerek e, alırız. Bize o, öyle ulaşır. Mümtaz orada aslında kampınar'ın bir yerde kendisini temsil eder. Yaşantı olarak, huysuy olarak illa Tampınarla özdeş olması gerekli değil. Ama duyarlık, zevk, e, o çok içsel hayat olarak sanıyorum Tanpınar'la e, mümtaz özdeş ve bütün roman aslında tamamen e, Tampınarın nesnel gözlemleri de olabilir ama baskın olan kendi iç izlenimi. Yani bilinç akışı dediğimiz şeyi de bence böyle yazarlar yarattılar. Sürekli bir iç diyalogları var. O susmayan bir iç diyalog var. Kendine dair, başkasına dair, her neyse. Ama sonuçta kendi izlenimlerine dair. Olabilir. Biraz böyle flü görüyor. O flü ona e, kadına dair yorumlar yapma imkanını sağlıyor. Kadın da e, yaralı bir kadın zaten e, çok büyük bir acı var e, mazisinde kadın bir anlamda hala o acıyı yaşıyor. Kadının da zaten gerçekten bir iç e, dış koşullardan bağımsız bir e, iç e, düşünce e, sezme ve duyma durumu var zannediyorum. Mazisinden e, kopulabilecek bir mazi değil zaten çok acı bir şey. Ee, onun etkisi altında o da bir e, iç yaşantı sürdürüyor zaten. Buradaki anlatıcı kadının ruhsal durumunun içine girmeye çalışıyor değil mi? Onu anlamaya çalışıyor. Onu anlamaya çalışıyor. Huzurda e, mümtaz e, nuranı o şekilde anlamaya çalışıyor mu? Bence çalışmıyor. Burada e, iki, unsur var. iki unsur var. Kadını e, olduğu gibi anlayabilmek, kadının e, ruh halini nüfuz edemese bile tam olarak orada kendisine kapalı bir alanlar olduğunu, başka bir şey olduğunu, bir derinlik olduğunu hissetmese söz konusu. Doğru. Buradaki anlatıcı e, mümtazdan farklı. Onu Tanpınar'la da tam olarak özdeşleştirmek belki e, pek doğru değil. Ama sanıyorum cümle Tanpınar'ın genel halinin bir temsilcisi. <gülüyor> pınara dair e, Selim İleri'nin çok insan içine dokunan bir cümlesi var. Diyor ki, ferdiyetsiz toplumda insanı anlamaya çalışmaktan ve anlatmaya çalışmaktan vazgeçmediniz diyor. Bu son kitabında çok eleştiriyor Tanpınar'ı. Belki de biraz çok haksız yerden yere vuruyor bazı konularda. Edebiyat açıdan değil, yani genel olarak hayat tutumu açısından. Ama onu çok da derinden anlıyor herhalde. Bu cümle herhalde tam Pınar'ı tam anlatan bir cümle ve insanın içine dokunuyor. Ferdiyesiz toplumda insanı anlayıp anlatmaktan vazgeçmediniz. İnsanlarımızın çoğu kendini anlayıp anlatmak istemiyor ki. Sanat kritik sunar. Yaz sıcağında bir resinti. Ahmet Hamdi Tanpınar. Devlet Yayınlarının katkılarıyla.